ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. İlmi-i tahkik usulü bugün inşallah tamamlanacak, yetiştirmeye çalışacağız. Uygulamalı alıştırmaların beşincisi sebzelerin zekatı hakkında. Birinci hadis Muaz bin Cebel Radyalar'ın hadisi. Tirmizi Ali bin Haşrem'den, o İsa bin Yunus'tan, o El-Hasem bin Umara'dan, o Muhammed bin Abdirrahman bin Ubeyt'den, o İsa bin Talha'dan, o da Muaz radıyallahu anh'den isnadıyla rivayet ediyor. Muaz radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sebzelerin, yani baklaların zekatı hakkında soran bir mektup yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan bir şey gerekmez buyurdu. Tirmizi dedi ki, bu hadisin isnadı sahih değildir. Bu babda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey sahih gelmemiştir. Ancak bu hadis, Musa bin Talha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla mürsel olarak rivayet edilmiştir. İlim ehli katında uygulama, yeşilliklerde zekat gerekmediği şeklindedir. Bu hadisin isnadında El-Hasem bin Umar'a hadise göre zayıftır. Şube ve başkaları onu zayıf görmüş, İbnü Mübarek onu terk etmiştir. Gördüğü gibi bu hadiste Tirmizi'nin zikrettiği iki illet vardır. Birincisi el Hasan bin Umar'a zayıftır. Ahmet bin Anbel'de onun metruk olduğunu söylemiştir. Bir defasında da münkerül hadis, rivayetleri uydurmadır, hadisi yazılmaz demiştir. Yahya bin Main hadisi yazılmaz dedi. Ebu Hatim, Müslim, Nesai ve de metruk olduğunu söylediler. Yani Hasan bin Umara zayıf. Amr bin Ali dedi ki, yani El-Fellas, salih bir kimsedir, saduhtur çok hata ve vehim yaptığı için hadisi terk edilmiştir. Yani bu Hasan bin Umara'nın terk edilme sebebi, Sıdkı ile alakalı değil de hafızası sebebiyle yani hafızasındaki çokça yanılmaları yani ciddi e, bir hafıza bozukluğu sebebiyle terk edilmiştir. Hafız İbn-i Hacer'de et-Takrib'de metrok hükmüne varmıştır. İkinci illet hadisin ancak Musa bin Talha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla mürsel olarak rivayet edilmiş olmasıdır. dar Kutni el ile de bu hadis hakkında şöyle demiştir. Padişahın atabine sahipin Musa bin Talha'dan rivayet üzerinde ihtilaf edilmiştir. El Haris bin Nephan atabine sahipten o Musa bin Talha'dan o da babasından rivayet etmiştir. Halid el-Vasti ise atadan o Musa bin Talha'dan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mürsel olarak rivayet etmiştir. El Ameş Musa bin Talha babası yoluyla rivayet etmiştir. El Hakem bin Utaybe, Abdulmelik bin Umer ve Amr bin Osman bin veb Musa bin Talha, Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın rivayet etmişlerdir. Denildi ki Musa bin Talha'dan o da Ömer radiyallahu anh'den rivayet etti. Yine denildi ki Musa bin Talha'dan o da Enes radiyallahu anh'den rivayet etti. Denildi ki Musa bin Talha'dan o da Mürsel olarak rivayet etti. Hepsi içinde en sahihi budur. Yani bu tarifler içerisinde en sahihi Musa bin Talha'nın Mürsel olarak rivayet etmesidir. İbn Abdülhadi ettenkih'de ve zeyla bu Nasburray'e de aynı şekilde söylemişlerdir. Geçen açıklamalardan anlaşıldığına göre bu isnatta İsa bin Talha'nın zikredilmesi bir yanılgıdır. Tirmizi'de e, geçen, az önce zikrettiğimiz. Bu yanılgıda Metruk bir ravi olan el Hasan bin Umaraya yüklenir. Doğru olan onun Musa bin Talha olmasıdır. Nitekim hadisin Musa bin Talha'dan rivayet usunda Dari açıkladığı gibi birçok ihtilaf vardır. Bu tariklerin hepsi de zayıftır. En iyi tariki Mürsel olarak rivayet edilen tariktir. İkinci hadis Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den diğer tarihler. Hakim Beyhaki ve Darik Kutni, İsaq bin Yahya bin Talha'dan, o amcası Musa bin Talha'dan, o Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sema'ın, yağmurun ve selin suladığı şeylerde öşür yani onda bir vardır. Kişinin çabasıyla sulananlarda öşrün yarısı yani yirmide bir vardır. Bu da hurma, buğday ve hububatlı olur. Ama kabak, kavun, karpuz, nar, kıvırcık ve sebzeler affedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları affetmiştir diye ekledi Muaz bin Cebel. Hakim dedi ki bu hadisin isnadı sayıh olup Bukhar ve Müslim tahrici etmemişlerdir. İbn Abdülhadi'nin Ettenkih'de ve Zeylani'nin Nasburraye'de ondan naklederek dedikleri gibi bunda şüphe vardır. Zira hadis zayıftır. Ahmet Nesay ve başkaları İshak bin Yahya'yı metro görmüşlerdir. Ebu Züra dedi ki, Musa bin Talha bin Ubeydillah Ömer radıyallahu mürsel olarak rivayet etti. Yani ondan işitmedi. Muaz radıyallahu anh, Ömer radıyallahu hilafet döneminde e, vefat etmiştir. Musa bin Talha'nın ondan rivayetinin mürsel olması daha önceliklidir. Yani bir ınkıta illetinden zik, e, zikrediyor Ebu Züra. Ondan bahsediyor. i̇bn Hacer, et Habir habirde, isnadında zayıflık ve ınkıta vardır dedi. Elbani İrval-ül de dedi ki, Ebu Zura'nın bu illetlendirmesi isabetli değildir. Çünkü Musa bin Talha, Muaz radıyallahu anh'ın mektubundan rivayet ettiğini belirtmiştir. Usulü hadis alimlerinin görüşlerinden racih olanına göre vicade yoluyla rivayet hüccettir. Yani böyle yazı, kitap şeklinde bulunma e, yoluyla rivayet. Eğer sahibine aidiyeti mevsuk ise, sağlam ise bu hüccettir. Kitap sahibiyle karşılaşma şart değildir. Ancak kitabın güvenilir olması, ona müdahale yapılmamış olması şart koşulur. Musa bin Talha Sikadır ve yanımızda Muaz'ın kitabı vardı demiştir. Yani onun mektubu. Kitabın sahibine çok yakın dönemde olduğu için bu kuvvetli en kuvvetli vicadelerdendir. Erban'in bahsettiği rivayeti, Daire Kutni, Hakim ve Beyhaki, Abdurrahman bin Mehdi'den, o Süfyan'dan, o Amr bin Osman'dan, o Musa bin Talha'dan rivayet etmişlerdir. Musa bin Talha dedi ki, Yanımızda Muaz radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı mektup vardı. Orada şöyle deniliyordu. Zekat ancak buğday, arpa, üzüm ve hurmadan alınır. Hakim dedi ki bu hadisin bütün ravileriyle Bukhar ve Müslim hüccet getirmişlerdir. Musab'in bin Talha tabiinin büyüklerindendir. Muaz radıyallahu anh günlerine yetişmiş olması inkar edilemez. Zehebi de ona uyarak Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir dedi. Darekutni El-Hasem bin Umara, El-Hakem bin Uteybe, Amr bin Osman ve Abdülmelik bin Umeyr. O Musa bin Talha'dan, o Muaz radıyallahu o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. İsnadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyduğunu rivayet etti. Sebzelerde zekat yoktur. Bu zayıftır. Az önce aktardığımız gibi El-Hasem bin Umara metruktür. Yine Darikudni Nasır bin Hammad'dan, o Şube'den, o El-Hakem bin Utaybeden, o Musa bin Talha'dan, o Muaz o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ile aynısını rivayet etti. Bu da yine zayıftır Nasır bin Hammad sebebiyle. Ebu Hatim ve El-Ezdi Metruk dediler. Yahya bin Mayın kezzab dedi. Hafız i̇bn Hacer et-Takrib'de zayıftır. El-Ezdi ona hadis uydurdu iddiasıyla aşırılık yapmıştır dedi. Üçüncü tarik Musa bin Talha'dan Mürsel tarik. Darekutni Kutni, o Hişamet Büstüvay'den, o Atabine sahipten, o Musa'b'in Talha'dan mürsel olarak şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebzelerden zekat almayı yasakladı. Zeyla-i Nasburraya'da dedi ki, bu Hasen bir mürseldir. Abdülvehhab, İbni Ata el-Haffaftır, Saduk'tur. Müslim sayhinde ondan rivayette bulmuştur. Atabine sahibi, İmam Ahmet ve başkaları sıka görmüştür. Darekutni Kutni dedi ki, ömrünün sonlarında hafızası karıştı. Hadisi ancak Es-Sevri ve Şube gibi büyüklerin kendisinden rivayet etmesi halinde hüccettir. Sonrakilerin rivayet etmesi halinde ise şüphelidir, Allah'ın iyi bilendir. Dördüncü tarik Talha bin Ubeydillah anh hadisi. dar Kutni İbn-i El-Kamil'de, Taberani El-Efsat'ta, Bezzar, El-Haris bin Nebhan'dan, o Atabine sahipten, o Musa bin Talha'dan, o babası, yani Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh Rivayet ediyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zekat yoktur. Bu isnatta geçen El Haris bin Nepan et-Tahrib dediklerinde üzere metruktur. Heysemi mecmuuz de dedi ki bunu Taberani el evsatta ve Bezzar rivayet ettiler. Isnadında El Haris bin Nepan metroktur. Bezzar dedi ki bir topluk bunu Musa bin Talha'dan o da nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mürsel olarak rivayet ettiler. El-Kharis bin Nepan ata tarihinden başka Musa bin Talha'nın babasından rivayet ettiğini zikreden kimse bilmiyoruz. Yani arada e, Talha bin Ubeydullah yok, Musa bin Talha'nın mürsel bir rivayeti bu diyor. Yahya bin May'in El-Kharis bin Nepan hakkında dedi ki, hadisi yazılmaz, bir şey değildir. Ahmet Münkerul Hadis dedi, Nesai Metruk dedi. Dari Kutni Muhammed bin Cabir'den, o El-Ameş'ten, o Musa bin Talha'dan, o babasından, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yoluyla aynısını rivayet etti. Nasburraya'da de Zeyla'yı dedi ki, Yahya bin Mayın, Muhammed bin Cabir hakkında bir şey değildir dedi. İmam Ahmet dedi ki, ondan ancak kendisinden daha şerli olan kimseler rivayet eder. Yani bu rivayetler, yani bu tarik, Talha bin Ubeydullah'ın zikredildiği tarik, gördüğü gibi şiddetli, zayıf, takviye olmamış. Beşinci rivayet, Ali radiyallahu anh'ın hadisi, Dârekudni ve onun tarikiyle İbnül Cevzi el-ilelül mütenahiyede, Es-Sakr bin Habib'den, o Ebu Recail Utaridi'den, o İbn Abbas radıyallahu anh, o Ali radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ettiler. Sebzelerde zekat yoktur. Borçlarda zekat yoktur. vesikten azında zekat yoktur. Çalıştırılan hayvanlarda zekat yoktur. El-Cebhe'de zekat yoktur. Es-Sakr dedi ki, el at, katır ve köledir. Yani at, katır ve kölede zekat yoktur. Bu isnat zayıftır. Es-Sakr veya Es-Saak bin Habib Es-Seluli'de zayıflık vardır. İbn-i Mecruhinde dedi ki, bu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözlerinden değildir. Ancak bu munkatı isnad ile bilinmektedir. Bu şey, yani Saak bin Habib, onun isnadını Ebu Reca, İbn-i İbbas i̇bn Abbas Ali Radiyallahu Aleyhi Vesselam'ın şeklinde çevirmiştir. Ee, Zeylai'de, Nasburay'de dedi ki, Es-Sakır'dan rivayet eden Ahmet bin Haris, el Kasanidir Ebu Atimer Razi, onun hakkında metruk demiştir. Yani e, i̇llet sadece Es-Sakır'la sınırlı değil. Ondan rivayet eden kişi de zayıf. Hafız i̇bn Hacer Televizil de dedi ki Es-Sakır bin Habib çok zayıftır. Böylece Ali Radyalant tariki de zayıf. Altıncı yolu Ali Radyalant'ta mevkuf rivayet. Bu hadis Ali Radyalant'ta mevkuf olarak da şöyle rivayet edilmiş. Abdurrezzak, İbn-i Ebişebi ve Beyhaki Kays bin Rebi'den, o Ebu İsa'dan, o Asım bin Damra'dan, o Ali Radyalant'tan Ali Radyalan dedi ki sebzelerde ve bakliyatta zekat yoktur. Kays bin Rabi hakkında ihtilaf edilmiştir. Şube ve başkaları onu sıka görmüştür. Ahmet, i̇bn Ma'in, Mayn, Affan ve Nesai zayıf gördüler. Bir seferinde Nesai metruk dedi. i̇bn Mehdi ondan rivayet ederdi. Sonra onu terk etti. Et takripte de şöyle demiştir. Saduk'tur. Yaşlanınca oğlu onun rivayetinden olmayan şeyler sokuşturdu. O da bunları rivayet etti. Yani bir nevi tevkin gibi oldu. Yani bu Rivayette zayıf. 7. Enes bin Malik radiyalan hadisi. Darekutni, Mervan bin Muhammed Sincari'den, o Cerir'den, o Atabine sahipten, o Musa bin Talha'dan, o Enes bin Malik radiyalan'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebzelerde zekat yoktur buyurdu. Burada Mervan Sincari zayıftır. El Ayni, El Benaye, Hidaye Hidayede dedi ki, Cerir Atabine sahipten ancak ihtilatından sonra işitmiştir. Yani bu da ikinci bir illeti bu tarihin i̇bn Hacer et de dedi ki, Enes radıyallahu anh'tan diyerek rivayeti muhtemelen bir tasiftir. Babasından diyeceği yere böyle demiştir. Mervan ise çok zayıftır. Yani Mervan et-Sincari'yi kastediyor. Enes radıyallahu anh tariki de böylece zayıf. 8. Ayşe radıyallahu anh'a hadisi. Darekutni, Salih bin Musa, o Mansur'dan, o İbrahim'den, o El Esvet'ten, o Ayşe radıyallahu anh'a'dan diye rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yerde biten sebzelerde zekat yoktur. El Ayni Benayede dedi ki isnadında Salih bin Musa et Talhi zayıftır. Buhari dedi ki münkerul hadistir. İbnadi bir şey değildir dedi. Ne de metruk dedi. Bu tarihte yine zayıf. 9 Muhammed bin Abdullah bin Ca'ş hadisi Dârekutni, Abdullah bin Şebib'den, o Abdülcebbar bin Said, Hatim bin İsmail, Muhammed bin Nebi Yahya, Ebu Kesir Mevla beni o Muhammed bin Abdullah bin Caş radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu Yemen'e gönderirken her 40 dinardan birisini almasını emretti. Burada sebzelerden zekat alması emri yoktu diyor Rabi. Zeyla-i Nasburraye'de dedi ki, i̇bn Şebib sebebiyle illetlidir. İbn-i Ban Etduafa'da onun haberleri çaldığı ve değiştirdiğini, onunla hüccet getirmenin helal olmadığını zikretmiştir. el Ayni i Benaye'de dedi ki, isnadında Abdullah bin Şebib zayıftır. Ebu Ahmet el-Hakim onun zahibul Hadis olduğunu söylemiştir. Yani metruk manasında. Ee, 10. Tarik, Abdullah bin Amr radıyallahu anh madisi, Kutni Eş'as bin Attağan'dan, o El-Azremi'den, o Amr bin Şaib babası isnadıyla rivayet ediyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a cevher, inci, taşlar, kolyeler ve yerde biten bakla, kabak, salatalık gibi bitkiler soruldu. Dedi ki yani i̇bn Amr, taşta zekat yoktur, baklalarda zekat yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak buğday, arpa, hurma ve üzümden zekat sünnet koydu.'' İbn Mace İsmail bin Ayş Muhammed bin Abdullah el Azremi Amr bin Şuayb yoluyla muhtasar olarak yani özet bir şekilde şu lafızlar rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak şu 5 sınıftan zekat sünnet kıldı. Buğday, arpa, hurma, üzüm ve mısır. İsnadında el Azremi metruk'dur her iki isnatta da. İmam Ahmet dedi ki insanlar onun hadisini terk etmişlerdir. Hakim onun metruk olduğu hususunda imamlar arasında ihtilaf yoktur dedi. Es-Saci dedi ki nakil ehli onun hadisini terk etmede icma ettiler. Onun münker rivayetleri vardır. Evet bu konuda yani sebzelerin zekatı meselesi oldukça önemli bir mesele. Bu konuda gelen rivayetlerin durumu bu. Alimlerin bu meselede görüşlerinden tercih edilene gelince Tirmizi dedi ki bu babta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey sayık gelmemiştir. İlim ehli katında uygulama yeşilliklerde zekat gerekmediği şeklindedir. Derim ki, yani burada müdahale ederek Tirmizi'nin bu sözüne, Muaz Radyalan'tan gelen hadisin sabit olduğu, Musa bin Talha'nın gerek Muaz Radyalan'tan rivayetinin, gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden mürsel rivayetinin vicade yoluyla olduğu açıklandı. Hadis sabit olduğu için, mesele de alimlerin ihtilaflı görüşlerin ayrıntısına gitmeye gerek yoktur. Ebu Ubeyt el-Envalde dedi ki, ''Bu görüşlerden benim için tercih konusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmektir.'' Buna göre mahsullerden zekat yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği dört sınıfa düşer. Nitekim ashab ve tabiinden bir grubun görüşüyle İbn-i Leyla ve Süfyan'ın tercihi de bu yöndedir. Yani hadise muafık olan görüş e, bu olduğu için yani, alimlerin, mezheplerin bu konudaki ayrıntılı görüşlerine gitmeye, e, ayrıntılarına girmeye gerek görmedik. Hadis sabit olmuş. Ebu Ubeyt de bu meseledeki görüşü, tercih ettiği görüşü böylece zikretmiştir. Yani buna göre ee, neredeydi Muaz bin Cebel Radyalan'ın hadisi? Evet. İkinci. İkinci rivayet mi? Evet. İkinci rivayette şu lafız gelmiş. Ee, şu şekilde. Zekat ancak buğday, arpa, üzüm ve hurmadan alınır. <gülüyor> yani benim Sahih ilmelde de zaten buğday ee, tercih ettiğim buydu buğday arpa üzüm ve hurmadan alınır bunlardan da nasıl alınıyor semanın suladıklarında onda bir kişinin kendi çabasıyla suladıklarında yirmide bir ama bunların dışında bu dört sınıfın dışındakiler zekat gerekmez verirse kişi sadaka verir Allah'u Alem evet. alıştırmalar bitti Şimdi önemli bir e, tamamlayıcı kısım ekledim bu çalışmaya. Sayı hadislerin zayıf ziyadeleri diye. Bu da araştırma esnasında e, karşımıza çıkabilecek, dikkat edilmesi gereken inceliklerden birisi. Sayı yollarla gelmiş bazı hadislerin rivayet yollarında şaz ve münker ziyadeler bulunabilmektedir. Buna işaret etmiştik ama kısa geçmiştik. Bu da şerri hükmün tespitinde mutlakın mukayyet kılınması. Umumun tahsis edilmesi gibi konularda sorun teşkil edebilmektedir. Bu yüzden şer'i deliller ve bunlarla alakalı hükümler incelenirken bu ziyadelere de dikkat etmek ilmi araştırmanın gereklerindendir. Burada e, birkaç tane örnek zikredeceğim. Birincisi Ramazan ayında içkiyle iftar eden hadisi Ahmet Müsnet'te Ebu Muaviye el-Ameş, Ebu Salih, Ebu Reğer veya Ebu Said radiyalan yoluyla tereddüt Ameş'tendir rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki her gün ve gecede Allah'ın cehennemden azad ettiği kimseler olur ve her Müslümanın her gün ve her gecede kabul edilen bir duası olur. İsnadı sayıhtir. Evet, sayıh lafız, mahfuz metin bu. Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim, İbn-i Ebu Naim Hilye'de, Beyhaki ve Abdülganiyel makdis Fadailu Ramazan Ramazan'da el yazma, Ebu Bekir bin Ayyaş, o El-Ameş'ten, o Ebu Salih'ten, Ebu, Ebu Hureyre Radyalan'tan yoluyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu, ''Ramazan ayı olduğunda şeytanlar ve azgın cinler zincirlere vurulur ve cehennem kapılarına bağlanırlar. Onlara bir kapı açılmaz.'' Cennetin kapıları açılır ve ondan hiçbir kapı kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir. Ey hayrı arayan bu tarafa gel. Ey şerden kaçan buraya yönel. Her gecede Allah'ın cennemden azat ettiği kimseler vardır. Bunun da senedi sayıttır. İbnadi El Kamil de Vasit bin, bin El Haris bin Havşep Katade Enes radiyalan yoluyla merfu olarak rivayetinde şu ziyade gelmiş. Muhakkak yalan Allah'ın Ramazan ayında her iftar vaktinde azadetli kimseler vardır. Ancak sarhoş edici içkiyle iftar eden kimse bundan hariçtir. Burada Vasit bin el-Haris münkerül hadistir ve bu ziyade de tek kalmıştır. i̇bn Adi dedi ki, bu onun tabi olunmayan rivayetlerindendir. Zev dedi ki, az hadis rivayet etmesine rağmen münker rivayetleri vardır. Evet, hadisin aslı sayı ama bu ziyade sabit değil. İkinci... Örneğimiz, Vitir kuntunda salat ziyadesi, salavat yani, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve i̇bn Mace, Ebu İsa Kessebi, Berit bin Ebi Meryem, Ebu'l Havra, e, O El-Hasem bin Ali radiyallahu isnadıyla rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir de söylemem için şu sözleri öğretti. Allah'ım hidayet ettiklerinin arasında beni de hidayet et, böyle devam ediyor bildiğiniz rivayet eee Mehdi Allah'ın Mehdi'ni fî menhedet diye başlayan bunun isnadı saittir. Nesai'nin rivayetinde Muhammed bin Seleme o İbnü Veb'den, o Yahya bin Abdullah bin Salim'den, o Musa bin Nuhbe'den, o Abdullah bin Ali'den, o El Hasem bin Ali radıyallahu anh'dan e, aynısını rivayet ediyor fakat burada bu tarikte sonunda ve Muhammed nebiye salat ziyadesi vardır. Hafız İbn-i Hacer Eptelis'te dedi ki, Neve-i Şerhül Müezzep'te bu ziyadenin sahih veya hasen bir sened ile geldiğini söyledi. Yani ya sahih ya hasen dedi. Derim ki, yani i̇bn Hacer ona itiraz ediyor. Öyle değildir. Zira bu munkatıdır. Abdullah bin Ali bin el Hüseyin bin Ali, el Hasan bin Ali'ye yetişmemiştir. Burada diğer bir millet daha vardır. i̇bn Hacer'in zikretmediği, isnadından Musa bin Uhbe üzerinde ihtilaf edilmiştir. Hakim ve İbn-i Hacer'in nakline göre Ebu el-İsbehani el-Fevaid'de İsmail bin İbrahim bin Uhbe, o amcası Musa bin Uhbe'den, o Hişam bin Urbe'den, o babası Urbe'den, o da Ayşe radıyallahu anhadan, o da El-Hasen radıyallahu yoluyla rivayet etmişler ve sonunda Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salatı zikretmemişlerdir. Buradaki ihtilaf İsmail bin İbrahim bin Uhbe ile Yahya bin Abdullah bin Salim'in rivayetlerinin ihtilafıdır. Yani Musa bin Uhbe'den gelmiş bu rivayet. Nebiye Salat ziyadesiyle fakat ondan önce yani ondan sonra Musa bin Uhbe'nin Abdullah bin Ali'den rivayetiyle Hasan bin Ali arasında inkıta sebebiyle burada bir zayıflık var ve burada Salat ziyadesi var. Ama şu tarihte Musa bin Uhbe bu sefer hişam bin Nurbe'den rivayet etmiş. O babasından, o Ayşe radıyallığına o Hasem bin Ali'den. Burada isnat tam. Ama orada bu sefer salat yok. Yani Musa bin Uhbe yoluyla gelen rivayetlerde de ihtilaf var. Ee, İsmail bin İbrahim bin Uhbe hakkında İbn-i ve Nesai Sika demişler. Ebu Atim ve Ebu Davud sakınca yok demişlerdir. Darekutni dedi ki onun hakkında hayırdan başkasını bilmiyorum. Rivayetleri sahih ve temizdir. Yahya bin Abdullah bin Salim hakkında Nesai mustakimul hadis dedi. Onu İbn-i İbn-i Sikad'da zikretmiş ve bazen hata eder ve bazen garip kalır demiştir. Darekut Nesika demiştir. Es-Saci İbn-i Mayn'den saduk, dayiful hadis dediğini rivayet etti. Yani hem saduk diyor hem dayiful hadis diyor. Ne demek bu? Adaleti bakımından saduk ama hıfzı bakımından zayıf. Bu da gösteriyor ki İsmail bin İbrahim bin Uhbe'nin rivayeti daha sağlam ve daha sahiptir. Yahya bin Abdillahirrahmanir rivayetindeki ziyade ise şazdır. Yani Musa bin Uhbe yoluyla gelen rivayette de başlı başına bu illet sebebiyle yine bir şazlık var. Üçüncü örnek Helaya girerken duada besmele ziyadesi. Ahmet ebi Şeybe Bukhari, Edeb-i yine Bukhari. Müslim ve başkaları Abdullah bin Suhaib Enes radıyallahu anh yoluyla şöyle rivayet ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helaya girerken Allah'ım erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım derdi. Gördüğü gibi burada fiili bir hadis var. İbn-i Ebi Şeybe Huşeym'den o Ebu Maşer'den yani Nuceyh'den o Abdullah bin Nebi Talha'dan o Enes radıyallahu anh yoluyla şöyle rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kenefe girerken Allah'ın adıyla Allah'ım yani Bismillah Allahümme inni euzbuke minel kubsi vel khabais, e, derdi. Burada da yine fiilidir hadis. Fakat Bismillah ziyadesi vardır. Buradaki besmele ziyadesi Ebu Maşer Nuceh bin Abdurrahman Es-Sadi yoluyla gelmiştir ve o hadis de zayıftır i̇bn Sünni Sunni amel ve Leylede de ve taberani et duada Katan bin Nuseyir o Adi bin Nebi Umara, o Katade, o Enes radiyalan yoluyla merhu olarak rivayet etmişlerdir ve bunda besmele ziyadesi vardır. Bunda da yine besmele ziyadesi var. Havz bin i Nacer netaycul da dedi ki, hadis bu rivayet yolundan gariptir. İbn-i Katan bin Nusayr'i hadis çalmakla suçlamıştır. Ebu Zira ona Cafer bin Süleyman, Sabit el-Bunani, Enes radiyalan yoluyla münker hadisleri rivayet etmesi sebebiyle yüklenmiştir. Ee, yani <gülüyor> suçlamıştır onu. Adi bin Ebi Umar hakkında ukayli hadisinde ızdırap vardır demiştir. Nitekim Katade'nin hafız ve esbat sağlam asabının Katade nadır bin Enes, Zeyd bin Erkam yoluyla bu ziyade olmaksın mahfuz rivayetlerine muhalefet etmiştir. Evet, yine Harb bin İsmail el-Kirmani mesailinde Henade Seri, o Ebu Muaviye'den, o İsmail bin Müslim'den, yani el-Mekki'den, o El-Hasen'den, o Enes bin Malik rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdiğinde Allah'ın adıyla, yani yine Bismillah var, Allah'ın maddi ve manevi pisliklerden, erkek ve dişi şey, cinlerden ve kovulmuş şeytandan sana sığınırım derdi. Burada da yine fiili. Bu isnatta, İsmail bin Müslim el zayıftır. Görüldüğü gibi buraya kadar e, helaya girerken besmele ziyadesi sahih görünmüyor. Fakat İbn-i Bari de el-Ma'meri'den yani el-Hasem bin Ahmet bin Şebib el-Ma'meri, Hicri 295 yılında vefat etmiş müelliflerden biris. fakat kitabı bizim zamanımıza ulaşmamış. Yani biz onun kitabını göremiyoruz, İsnadını kendi kitabında ben göremedim, bulamadım bu, bu sebeple kitap ulaşmamış çünkü bize. Ameliye ve Leyle diye bir kitabı varmış bu aliminde, oradan aktarıyor. O Abdullahz bin Muhtar, o Abdullahz bin Soyüpten, o Enes radialan'ten yollar verdi diyor da bunu Fetül Bari'de İbn burada bir hata yapıyor. E, bu Abdullah Abdullahz bin Muhtar olamaz, Abdullah bin Muhtardır. Ee, yani Abdullah bin Muhtar da Bukhari Müslim ricalinde e, fakat bazen yanılan bir rabi. Ama burada istinsah hatası var muhtemelen. Çünkü Abdullah bin Suheyb'den rivayet eden kişi Abdullah bin el Muhtar'dır. Abdullah bin Suheyb'den rivayeti yok. Yani bir Abdullah Muhtar var, bir de Abdullah el Muhtar var. Ee, burada e, bir hata var. Doğrusu Abdullah bin el-Muhtar olacak. Abdullah bin el-Muhtar da Müslüm ricalindendir. Ee, orada şöyle diyor. Biriniz helaya girdiği zaman e, şöyle desin. Bismillahimme inni euzbuke minel hubsi vel habayis. Burada emir kipinde geliyor. Ve i̇bn Hacer bunu aktardıktan sonra diyor ki İsnadı Müslim'in şartına göredir. Burada İbn-i Hacer'in ifadesinden şunu da anlıyoruz. Şayet e, orada geçen kişi Abdullah bin el-Muhtar değil de Abdülaziz bin el-Muhtar olsaydı Bukhar ve Müslim'in şartına göredir demesi gerekirdi. Çünkü Bukhar ve Müslim ricalinden o. E, Müslim'in ricali, yani şartına göre dediği için bu Abdullah bin el-Muhtar'dır. Yani iki açıdan e, bu daha kuvvetlidir. Bu hadis görünüşte sahiptir. Fakat e, Elbani buna şaz demiş. Sebebi şu, e, Abdullah bin Suayb'den Bukhar ve Müslim'in rivayetini aktardık. Onlar işte Enes Radyalan'tan Abdülaziz bin Suayb'in rivayetlerinde hiçbirinde besmele ziyadesi yok. Sadece bu tarikte var diyor. E, fakat bu biraz şaibeli bir ifade. Çünkü e, Suyuti Camül Kebir'de bu hadisi e, sayhleyerek aktarmış ve kaynak olarak Said bin Mansur, İbni Ebi Hatim ve e, İbn-i Seke'nin kitaplarına nispet etmiştir. Bu kitaplar da bize e, yani mesela Said bin Mansur'un sünnetine ulaşmış ama eksik ulaşmıştır. Orada da yok bu rivayet. İbn-i Seke'nin kitabı yine bize ulaşmamıştır. Ancak nakiller vasıtasıyla, o kitabı görenlerden nakiller vasıtasıyla biliyoruz. Bu e, rivayetinde İsnav'ın İbn-i göremedik. Bu e, Önceki muhakkiklerden gördüğüm kadarıyla bu şaz değil. Şaz bir rivayet değil. Yani Abdullah bin Sueyb'den Said bin Mansur'un tariki başka çünkü. Hammad bin Seleme gibi başka tariklerle geliyor. Bu sebeple Elbani'nin şaz demesi sırf şey yüzünden. Yani mesela Abdullah bin Sueyb'den rivayet eden hiç kimse... E, Besmele'yi zikretmemiş kim zikretmiş? Abdullah bin el Muhtar zikretmiş ama Elbani Şaz derken neden Şaz diyor o İbnacer'in aktardığı gibi Abdülaziz bin el Muhtar yoluyla geldiği için Şaz diyor Yok, yani onu Abdülaziz zannettiği için çünkü İbnacer'in Fethül barisinde dediğim gibi ya tasifatası ya İbnacer'den e, kalem kaymaz sebebiyle o Abdülaziz olmuştur doğrusu Abdullah bin el Muhtar'dır Abdullah bin el-Muhtar da sikat sağlam bir ravi. Yani onun bazen yanılma gibi durumu da söz konusu değil. Ee, isnadı sağlam. Tabi Abdullah bin el-Muhtar'dan önceki ravileri de müslimin şartına göre ise i̇bn Hacer'in dediği gibi. Biz şu an i̇bn Hacer'in şahitliğine güveniyoruz. Isnad'ın, müslimin şartına göre olduğu noktasında. Bu bakımdan burada hem emir kipi vardır. Sizden birini selaya girdi zaman böyle desin diye. Hem Besmele ziyadesi vardır. Yani bu kısım Sabittir ama dediğim gibi Elbani Şaz dese de bu ziyadeye e, o çok isabetli görünmüyor. Allahu Alem. Tahiyyatül Mescid namazı hakkında gelmeden önce ziyadesi. Bu da önemli ayrıntılardan birisi. i̇bn Mace, Davud bin Ruşed'den, o Hafs bin Kıyas'tan, o Elameş'ten, o Ebu Salih'ten, Ebu Ureyre ve Ebu Süfyan Cabir radyalanma yoluyla ikisinin şöyle dediklerini rivayet etti. Süleykel Gatafani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona gelmeden önce iki rekat kıldın mı dedi. O da hayır dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hafifçe iki rekat kıl buyurdu. Ee, burada görüldüğü gibi gelmeden önce iki rekat kılmışsa sanki Tayyat-ı Mescid kılmasa da olur gibi bir mana çıkıyor. Ebu Davud Muhammed bin Mahbub ve İsmail bin İbrahim el-Mani o Hafs bin Kıyas yoluyla aynı isnatla rivayet etmiş. Onun lafzında ise şu şekilde gelmiştir. Bir şey kıldın mı? Burada söz konusu gelmeden önce ziyadesi yoktur. Yani Tayyid-ül namazı kıldın mı manasında bir şey kıldın mı? Ee, şeklinde soruyor. Gelmeden önce diye bir şey söylemiyor. Bukhari Kıraat-ı Halfel da Ömer bin Hafs'tan O Babas Hafs bin Kıyas yoluyla aynı isnatla şu lafıza rivayet etmiştir. Süleyk el Cuma gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken geldi ve oturdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey Süleyk kalk ve hafifçe iki rekat kıl buyurdu. Sonra buyurdu ki biriniz imam hutbedeyken gelirse hafife iki rekat kılsın. Burada söz konusu ziyade yoktur. Bu ziyade Davut bin Ruşey'de yüklenemez. Davut bin Ruşey'de sağlam imam ravilerden birisi. Nitekim Hafız el-Mizzi şöyle demiştir. Tasif ravilerden kaynaklıdır. Hadisinin lafzı ancak oturmadan önce namaz kıldın mı şeklindeyken istinsah eden kişi hata ederek kable en teclis yerine kable en teci şeklinde yazmıştır. Yani bir harf e, değişmiş. Zira i̇bn Mace'nin kitabı dikkat etmeyen şeyhlerin eline geçmiştir. Bukhar ve Müslüm'ün sahihleri ise havuzların ellerinde dolaşmış. Onun zaptını ve tasihine özen göstermişlerdir. Bu yüzden burada, yani İbn-i rivayetinde hata ve tasif meydana gelmiştir. Bunu İbn-i Kayyum Zadül Mead'de nakleder. Hadisin aslı Bukhar ve Müslümin sayhlarında Cabir Radyalant'ten diğer bir tarikle ve bu ziyade yer almaksızın geçmektedir. Şayet bu hata Davud bin Rüşet'e yüklenirse bu durumda çoğunluğun zaptına aykırı olduğu için şaz bir ziyade olurdu. Yani Davud bin Rüşet, Bukhara ve Müslüm ricalinden Sika imamlardan birisi. Ama çoğunun rivayetine ters düştüğü için yine şaz olurdu. Şayet burada tasif olmasaydı bile. Fakat görünen o ki istinsahtan kaynaklı bir tasif var. en teclis yerine en teci diye yazılması veya okunması sebebiyle böyle bir hata meydana gelmiştir. Yani görünüşte İstinaf Bukhara ve şartına göre gözüküyor. Ama e, lafızda ciddi bir hata var. Evet, bunun gibi şeyler işte araştırmada dikkat edilmesi gereken konular. Şalvarda İspal ziyadesi, Ebu Davud, Hennad bin Nesseri'den, o Hüseyin el-Cufi'den, o Abdülaziz bin Nebi Ravvat'tan, o Salim bin Abdillah'tan, o babası yani i̇bn Ömer radıyalanmadan, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. İspal yani elbisenin eteğini sarkıtma yasağı izarda, gömlekte ve sarıkta olur. Kim bunlardan bir şey böbürlenerek sarkıtırsa Allah kıyamet günde ona bakmaz. Bunu Nesai, İbn Mace ve Taberani El Hüseyin El Cuhi yoluyla rivayet etmişlerdir. İsnadı saittir. Rivayet edenlerden hiçbiri yani hiçbir ravi Hads'in metninde şalvarı zikretmemişlerdir. Ancak İslam İbn Teymi Rahimolla Mecmul Fetava'da i̇bn Ömer radiyallahu bu hadisini aktarırken İspal şalvarlarda, izarda ve gömlekte olur şeklinde zikretmiştir. Abdullah bin Yusuf el-Judey el-Ecbetül Mardiyye an-Esiletil Necdiye'de şöyle demiştir. Bu hadisi aktarırken düşülen bir yanılgıdır. Çünkü hadiste şalvar geçmemekte, onun yerine ancak sarık geçmektedir. Yani hadisin aslında... Ee, İspal sarıkta, gömlekte, izarda olur denilirken i̇bn Teymiye ezberinden aktardığı için e, burada sarık yerine şalları zikrediyor. İşte millet hani i̇bn Teymiye de hafız bir imam, i̇bn Teymiye aktarıyor. Yani işin aslını araştırmayan, kaynaklara bakmayan bir kişi bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir söz zannedebiliyor bu sebeple. Evet, yani hadiste Şalvar'ın ile bir alakası yoktur. Hadislerde böyle bir şey gelmemiştir. Yine burada daha önce biz uyarmıştık. Tirmizi'nin tercümesini yapan adam, Abdullah Parlayan, işte hadisin Arapça metni yukarıda, altına tercümesini koymuş. Orada kamis, sarık yani gömlek bunlar zikrediliyor. Tercüme ederken sarığı çıkarmış, şalvar yazmış. Yani bu böyle şeyler de oluyor. Şimdi adam Tirmizi okuyor. Numarasına bakacak, Elvani Said demiş, bak Şalvar'da da demek ki İspalı oluyormuş diye tutup bu hadisi delil getirebilir. Tercümeden hadisi okuyan kişi. Evet, altıncı örneğimiz abdest hakkında ve sonraki günahlar ziyadesi. Ahmet, Bukhari, Müslim ve Ebu Davud, Atabin el Leysi'den, o Humran'dan, o Osman Radyaland'dan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest şekli hakkında kadisi rivayet etmişlerdir. Rivayetin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu geçer. Kim şu abdestim gibi abdest alır. Sonra içinden bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Burada önemli bir akidevi mesele var. Bir sonraki örnek de bununla alakalı olacak. Yine Müslüm'ün rivayetinde Zeyd bin Eslem, Humran'dan aynı rivayette bulundu. Bukhari Muaz bin Abdurrahman Humran yoluyla geçmiş günahları bağışlanır lafzıyla rivayet etti. Halid bin Mahlet el-Katavani, İsa bin Hazim'den, o Muhammed bin Kaptan o Humran yoluyla hadisi muhtasar olarak, yani özet bir şekilde, merful kısmını, yani Allah Resulüne ait söz kısmını şu lafızla rivayet etti. Abdestini güzelce alan hiçbir kul yoktur ki Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamış olmaz. Burada gelecek günahları ziyadesi var bakın. Hafız el Elhisalülmükeffirel-i Zunub'da şöyle demiştir. Abdestin fazleti hakkındaki hadisin aslı Humran Osman radiyalan yoluyla sahihayn yani Bukhara ve Müslüm'dedir. Bunların hiçbirinde gelecek günahları bağışlanır lafı yoktur. Humran rivayetinde bu ziyade de Halid bin Mahled el-Katavani tek kalmıştır. Bezzar dedi ki, Muhammed bin Kab, Humran yoluyla bundan başka isnadını bilmiyoruz. Bu ziyade Halid bin Mahled'in tek kaldığı münker rivayetlerindendir. Halid eleştirilmiş bir ravidir. Ahmet onun münker rivayetleri vardır dedi. Ebu Hatim'e razi hadisi yazılır, hüccet getirilmez dedi. Bu durumda olan bir ravi, diğer güvenilir ravilerden tek kaldığı ziyadesinde hüccet olmaz. Allah'ın iyi bilendir. Hem de böyle Akidevi önemli bir mesele söz konusuysa. Yedinci örneğimiz Fatiha'dan sonra Amin demek hakkındaki ziyade, Müslim Harmele bin Yahya yoluyla ve İbn-i Mace, Ahmet bin Amr bin Es-Serh el-Mısri ve el Haşim bin el-Kasım el-Harrani yoluyla İbnü i Veb'den, o Yunus bin Yezid'den, o Ez-Zühri'den o Said bin el-Müseyyeb'den ve Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan, o da Ebu R. R. İsnadıyla merfi olarak rivayet ediyorlar. Kari yani Kur'an okuyan kişi veya imam amin dediği zaman siz de amin değil. Kimin amin demesi meleklerin amin demesine tevafuk ederse geçmiş günahları bağışlanır. Müslim Yahya bin Yahya, Malik bin Enes, Ezzühri yoluyla imam amin dediği zaman lafzıyla rivayet etmiştir. Yani Kari geçiyor burada. Müslim'in rivayetinde imam amin dediği zaman. İmam Malik de muvattağında bu vecihle rivayet etti. Bahır bin Nasır, İbn-i Malik bin Enes ve Yunus bin Yezid-e yoluyla rivayet etmiş. Ancak sonunda lafzı, geçmiş ve gelecek günahları başlanır şeklinde gelmiştir. Yani gelecek günahları da katılmıştır. Bunu i̇bn Hacer, el Hisal ül e de tercih etmiş ve Bahır bin Nasır'ın İbn-i bu ziyade ile rivayetinde tek kaldığına işaret etmiştir. i̇bn Uzeyme Zeyme Yunus bin Abdül'Ala, İbn-i yoluyla bu ziyade olmaksızın rivayet etmiştir. Yani mesele İbn-i kaynaklı değilmiş demek ki. Ee, Bağır bin Nasr'ı ilim ehlinden birçok kimse sika görmüştür. Ancak bu ziyadede tek kalmıştır. İbn-i ve Malik'ten rivayet eden kendisinden öncelikle ravilere muhalif düşmüştür. Hatta Müslim'deki Ebu Reyr ve gelecek günahlar ziyadesinin bulunmaması bu ziyadenin şaz olduğunu göstermektedir. Allah en iyi bilendir. 8. Gelecek günahların bağışlanması hakkında diğer bir ziyade. Müslim Muhammed bin Rum, o el-Leys'ten yani İbn-i Sa'd'den, o el-Hakim bin Abdullah bin Kays el-Kuraşi yoluyla ve Kuteybe bin Said, Leys el-Hakim bin Abdullah Amir bin Sab'in Ebi Vakkas, Sab'in Ebi Vakkas radiyalan yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim müezzini içtiğince şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadette layık hak ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur ve Muhammed onun kulu ve Rasul'dür. Rab olarak Allah'tan, Rasul olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Yine Ebu Davud Kuteybe bin Said Ulu'da rivayet etmiş, onun lafzında bağışlanır şeklinde gelmiştir. Yani günahları bağışlanır değil de bağışlanır, sadece bağışlanır şeklinde gelmiştir. Aynı tarikle Tirmizi ve Nesai bir günahı bağışlanır lafzıyla rivayet etmiştir. Yani bu üç lafızda nasıl farklar var? E, Tirmizi ve Nesai'nin rivayetinde sadece bir günahı bağışlanır kim böyle söylerse. E, Ebu Davud'un rivayetinde bağışlanır kapalı bir ifade. Şeyde ise e, Müslim'in rivayetinde ise günahları bağışlanır çoğul olarak gelmiştir. Ebu Avane Mustahrac'ın da er bin Süleyman Şuaid bin Leis yoluyla ve Es-Sagani ve Muhammed bin Amir Yahya bin Suleyhin'i Elleis bin Sadyo'yla rivayet etti. Onun lafzında geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır şeklindedir. Yani Ebu Avan Müstehreş'teki lafzında. Ee, ayrıca bu rivayette şu da geçiyor. Bir adam dedi ki, Ey Sa'd bin Ebi Vakkas gelmiş ve gelecek günahlarımı o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle söylediğini işittim demiştir. Bu ziyade yalnızca bu rivayet yolunda vardır. Gördüğü gibi Elleis bin Sa'd'dan rivayet eden bir cemaatin rivayetine aykırıdır. İlk lafızla Kuteybe bin Said ve Muhammed bin Rum rivayet ettiler. Ahmet'in rivayetine Yunus bin Muhammed de onlara mutabat etmiştir. Hafız İbn Elhisal el Mükeffere de Ahmet bin İbrahimet Devraki'nin Musned-u Sad bin el bu hadisi söz konusu ziyade olmadan Şebabe Elleis bin Sa'd yoluyla rivayet ettiğini zikretmiştir. Söylen o ki Şuayb bin Elleyes'ten rivayete bu ziyadeyi tek kalan Yahya bin İsak es-Suleyhini yapmıştır ve sahih değildir. Nitekim hadisi İbn Bişeybe Yahya bin İsak Elleyes bin Sa'd El-Hakim bin Abdullah bin Kays Amir bin Sa'd babası Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'la şöyle rivayet etti. Bu lafza dikkat. Problemi çözen rivayet bu. Kim müezzin eşhedü la ilahe dediğinde Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak Muhammed'den razı oldum derse günahları bağışlanır. Bunun üzerine bir adam dedi ki, Ey Saad geçmiş ve gelecek günahları da mı? Burada görüldüğü gibi geçmiş ve gelecek günahları ravi soruyor, raviye soruyor. Yani Sad Radyalan'a soruyor. Geçmiş ve gelecek günahlarımı. mı? Sad dedi ki hayır ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle söylediğini işittim. Yani günahları bağışlanır. Bu hangi günahları? Orasını bilmiyorum manasında yani. İşittiğim gibi söylüyorum. Bu da gösteriyor ki hadisin Yahya bin Nisak yoluyla da gelen mahfuz şekli cemaatin rivayeti gibidir. Ebu Avane'nin müstahracında geçen ziyade de ise şuayb bin Eyleys tek kalmış ve bu ziyade şahıdır. İbn şey ben rivayeti bunun şaz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Allah en iyi bilendir. Yani e, bu da gösteriyor ki geçmiş günahların başlanacağını vaat eden bunun gibi rivayetler var ama gelecek günahlarının da başlanacağına dair böyle bir şey yok. Bu sadece Bedir asabına mahsus. Onlar hakkında vardı olmuştur. Eee bu itikadi bir mesele. Yani bu isnatlar, burada zikrettiğimiz isnatlar, görünüşte sahih gibi görünen ama illetli, münker ve şaz. E, ziyadeler içeren rivayetlerdir. Yani Rıcaline bakarsınız, belki Bukhari Müslim Rıcalı bile dersiniz. Ama hatalar, e, ciddi hatalar. Dokuzuncu örneğimiz, kurbanı keserken kıbleye döndürmek. E, halk arasında bu gelenek nasıl Yayılmış. Aslı nedir? Ee, bunu göreceğiz yani. Ebu Davud, İsa bin Yunus'tan, o Muhammed bin İshak'tan anne yoluyla, yani Muhammed bin İshak müdellis olduğu için bunu belirtiyoruz. Yezid bin Ebi Habib'ten o Ebi Ayyaş'tan, o Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a yoluyla şöyle rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kurban günü hayaları buruk, alacalı ve boynuzlu iki koç kesti. Onları kesime hazırlayıp da yönlerini kıbleye çevirdiği zaman İnni diye dua etti ve sonra kesti. İbn-i Mace İsmail bin Ayyaş, i̇bn İsak, İshak, Yezid bin Ebi Habib, Ebu Ayyaş, Ez-Zuraki yoluyla rivayet etti. İsmail bin Ayyaş Şamlılardan başkasından rivayet ettiğinde zayıftır. ez sözü ise bir vehimdir. Zira o ancak El-Meafiri, El-Basri'dir. Ebu Ayyaş meçhulü'l-hal'dir. Onun hakkında muteber bir tevsik gelmemiştir. Bu yüzden Hafız i̇bn Hacer et-Takrib'de makbul demiştir. Hadisin senedinde İbn-i üzerinde ihtilaf edilmiştir. Ahmet yani İbn-i müsnedinde İbrahim bin Sa'd o İbn-i İshak yoluyla rivayetinde onunla Ebu Ayyaş arasında Halid bin Ebi İmran bin Yezid bin Habibi zikretmiştir. Bu ihtilaf Muhammed bin İshak'ın burada ızdırap yaptığını göstermektedir. Çünkü kendisine kadar isnadı mahfuzdur. Yani İbn-i bazen vasıtalı, bazen vasıtasız rivayet etmiş. Hadisi Ahmet iki ayrı tarihte. Amr bin Ebi Amr, El-Muttalib bin Abdillah, Cabir radıyallahu anh yoluyla muhtasar olarak Kıdli'ye çevirme ziyadesi olmaksızın şu lafızla rivayet etti. Burada İbn-i yok. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bayram namazını kıldım. Çıktığımda bir koç getirip kesti ve Bismillahirrahmanirrahim Ekber Allah'ım bu benden ve ümmetimden kurban kesemeyenler adına.'' dedi. Bu isnat öncekilerden daha iyidir. Ancak El-Muttalib'in Cabir'in işitmesi konusunda eleştiri vardır. Hadisinin aslı Müslim'de ve Ebu Davud Süneni'nde Yezid bin Kusayt'tan, o Urve bin Zübeyir'den, o Ayşe radiyalanadan yoluyla şöyle gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem koç aldı ve yatırdı sonra kesti ve dedi ki ''Bismillah Allah'ı Muhammed'den ve Muhammed'in ailesinden ve Muhammed'in ümmetinden kabul et.'' Hadisin diğer şahitleri de vardır ve hiçbirinde kurbanlığı kıbleye çevirme geçmemektedir. Yukarıda zikredilen kurbanlığı kıbleye çevirme ziyadesi münkerdir. Bunu sadece Muhammed bin İsa rivayet etmiş ve e, onu rivayet ederken de ızırap yapmıştır. Yani bir seferinde bir raviden öbür seferinde başka bir raviden aktararak e, onda da ızırap yapmıştır. Zaten anneanneli rivayet ettiğinde hüccet olmaz. Bu da böyle bir rivayettir. Evet, Böylece ilmi araştırma metoduna dair bu çalışmamızı tamamlamış oluyoruz bu örneklerle. Dikkat edilmesi gereken bu örneklerle. E, sizler de artık e, aktardığımız şekilde, mesela kaideleri araştırmada atılacak adımlar veya alimlerin sözlerinin araştırılması yahut e, herhangi bir meselenin e, tahkik edilmesi konusunda rivayet yollarını bir araya getirme konusunda e, gibi meselelerde bunlara dikkat ederek araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Yani Türkçe dahi olsa, Türkçe kaynaklarda dahi olsa e, bu tip çalışmalar yapabilirsiniz. Ama tabii ki bunları e, açıklamakta, yani bir risale olarak yayınlamakta acele edilmemesi e, şartıyla. Bunların e, tahkik edilerek, gözden geçirilerek. yani Bunları en azından şu an yani talebelik e, dönemi içerisinde bu çalışmaları yapıp bir kenara koyduğunuzda zamanla üstüne bir şeyleri ekleye ekleye ileride bir birikim olacak. Yani olgunlaşacak ve tam bir Risale ortaya hazır hale gelmiş, amel edilebilecek bir çalışma haline gelir Allah'ın izniyle. Bu yüzden bunları ihmal etmeyin. Fırsat buldukça, mesela okuduğunuz hadisleri böyle farklı bablarda diyelim, misal abdestle ilgili herhangi bir mesele. Tirmizi'yi okuyorsunuz, abdestin bir babını inceliyorsunuz. Hemen onu not alın, Ebu Davud'tan karşılaştırın, diğer tariklerini karşılaştırın. E, farklı rivayetleri, farklı sahabelerden gelen tarikleri, e, bunu sadece örnek olarak söylüyorum. Abdest olmaz da yüzük meselesi olur, başka bir mesele olur. Bunların e, bunları not edeydi. bir kenara yani bir defter tutun, e, kenara koyun. Ekleyeceğiniz bilgiler, başka kitaplar elinize geçecek, başka kitaplar göreceksiniz, oradan bir şeyler eklemeniz icap edecek. Bu notları alın. Bunları tamamladığınızda sonra bir gözden geçirin, tasnif edin, ortaya koyun. Yani bunlar önemli şeyler. Buradaki aktardıklarımıza da dikkat edin. Yani ziyadeler meselesi gibi veya alimlere nispet edilen görüşlerin sıhhati gibi, icma iddialarının sıhhati gibi vesaire. Subhaneke Allahümme ve ve eşhedü enne ilahe illa tevahdeke la ve estağfurke <Sessizlik> ve tu